Ben Metin Bakaç. Ben adım Hasan Efer Ben seferi Bikberi. Alti ve Enet Can. Ulam Sakiye, Bülhamad Ali Herod. Benim adım Nur Paşa'mi. Ben Akhmedov Sabarbay. Bay. Ben Toğra Akhmedov. Ben Şükür ve Zaman İnşan Kulu. Ben Abdü Yergeç. Hatım Hasan Gası. Pamela Yusuf ve Ben Koçü Bey Kızı Cüldüz. Hatım Sabit Ermek Bay. Ben Kaşgarlı Mahmud. Denize atılan şişe gibi Zamanın dalgalanmasına bırakılmış Elden ele gezen bir eserin Yüzlerce yıl süren yitikliği bitmek üzere Büyük savaşlar Büyük yağmalar Büyük yangınlar içerisinden sağ salim geçmiştir Mağara dostları gibi zamanın koynunda çok uzun yıllar uyumuş Ve sanki vakit geldiğinde Eski maliye nazırlarından Nazif Paşa'nın akrabası bir hanım, kucağında yazma bir eser. Sahaf Burhan Efendi'yi aramaktadır. Biraz mahcup, biraz tedirgindir. Belli ki sıkıntıya düşmüştür. Sahip olduğu şeyin önemini bilmese bile, 36 lira edeceği yolunda Nazif Paşa'dan edindiği bilgiyle yazma eseri Sahaf Burhan Efendi'nin ellerine bırakmıştır. Orhan Efendi kıymetli bir eserle karşı karşıya olduğunu sadece tecrübeleriyle değil, sahaflara özgü o incelikli sezgiyle de anlamış olmalıdır. Kitabı alır, marif nezaretine gider. Fakat nezaret, kitap için istenen 36 lirayı çok bularak almaktan çekinir. Böylelikle yüzyıllar önce yazılmış bir eseri gün ışığına çıkarma onuru Ali Emiri Bey adında bir aydına nasip olur. Ali Emiri Bey haftada en az 2-3 kez yeni bir kitap var mı diye sahaflar çarşısına uğrayan tecessüs sahibi bir aydın. Kitabı eline aldığında dünyada bir benzeri olmayan Türk dilleri kamusu ve grameriyle karşı karşıya olduğunu görür. Onun ifadeleriyle ''Dil 30 lira 30 bin lira değeri var. Kitabı aldım eve geldim yemeği içmeyi unuttum. Bu kitap değil Türkistan ülkesidir.'' Türkistan değil, bütün cihandır. Türklük, Türk dili bu kitap sayesinde başka bir revrak kazanacak. Bu kitaba hakiki kıymet verilmek lazım gelse, cihanın hazineleri kâfi gelmez. İşte bu kitap, Kaşgarlı Mahmud'un Kitabı Divan divân Türk adlı muazzam lügatıdır. <gülüyor> Eserin yazılış amacı Araplara Türk dilini öğretmekti. Ama Kaşgarlı Mahmut bunu yaparken sadece Türkçe-Arapça bir sözlük hazırlamamış, Türk dillerinin kamusunu ve Türk toplumunun eski tarihini, edebiyatını, yaşayışını ve düşünüşünü de bu tek eserle ortaya koymuştu. Divan, o güne kadar benzeri görülmemiş bir çalışma olmasıyla ilktir. Ansiklopedik niteliğiyle ilktir. Türk Dilleri Kamusu Olmasıyla İlktir Kaşgarlı Mahmut da Zaten Kitabın Giriş Bölümünde Ondan Önce Kimsenin Yapmamış Olduğu Bir Sıralayışla Ve Kimsenin Düşünmemiş Olduğu Bir Düzenle Çalıştığını Vurgular Türklerin Görgülerini Bilgilerini Göstermek için Söyledikleri Şiirleri Serpiştirdiğini Yüksek Düşüncelerle Söylenmiş Savlarını Aldığını Her Kelimeyi Yerli Yerine Koyduğunu Derinliklerini ortaya çıkardığını, katılıklarını yumuşattığını ve bu uğurda yıllarca birçok güçlüğe göğüs gerdiğini dile getirir. Kitapta birçok önemli kelimeler topladım. Böylelikle kitap, aralıkta son kerteyi, güzellikte son yüksekliği Kaşgarlı Mahmut, Pamir Dağı'nın eteklerinde, bugünkü Kaşgar şehrine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Opal Köyü'nde, 1008 yılında doğdu. Eğitimini Karahanlıların başkenti Kaşgar'da tanımlattı. Kaşgar onun döneminde Türk, Yunan, İran, Hint ve Çin kültürlerini temas halinde olduğu bir ticaret, kültür ve siyaset merkeziydi. Aynı zamanda eski çağlardan beri Doğu ve Batı arasındaki İpek yolunun çok önemli güzergahlarından biri olması da Kaşgar'ı döneminin parlayan kentleri arasına soktu. Kaşgar'da kaç yıl yaşadı bu büyük alim, Bağdat'a hangi şartlar altında geldi, Türk illerine boylarını dolaştığı yıllarda ne tür zorluklarla karşılaştı, bu konuda birçok rivayet ve yorum var. Ne yazık ki Kaşgarlı Mahmud'un hayatı hakkındaki bilgilerimiz bize kadar ulaşan tek eserindeki bilgilerden ibaret. Belki de günümüze ulaşmayan eseri Kitabı Cevahir'in Fi Lugat'ta daha ayrıntılı bilgi. Türk dilinin gramerle ilgili kurallarını da bu kitabında ayrıntılarıyla yazdığı için divanına alma gereği duymamıştır. Buhara, Semerkant, Nişabur gibi ortaçağ Türk-İslam bilim merkezlerini görmesi, bütün Türk illerini bir seyah misali oba oba dolaşması, onun ufkunun nerelere kadar uzandığı hakkında bir fikir vermektedir. Farsçaya, Arapçaya, Türkçenin bütün lehçelerine, Türk tarihine, coğrafyasına, folkloruna ve halk edebiyatına hakimdir. Tanrı'nın devlet güneşini, Türk burçlarında doğdurmuş olduğunu ve onların mülkleri üzerinde göklerin bütün dairelerini döndürmüş olduğunu gördüm dediği bir milletin çok iyi kargı kullanan bir ferdidir de aynı zamanda. Kaşgar'dan 1057 yılında, tam 49 yaşındayken ayrıldığı tahmin ediliyor. İyi eğitim almış, soylu bir ailenin çocuğu olarak onu Kaşgar'dan ayrılmaya iten nedenler hayli dramatik. Mensubu olduğu Karahanlı sülalesindeki taht kavgaları, babasının bir suikast sonucu zehirlenerek öldürülmesi ve kendisinin de bu suikastan kıl payı kurtulmasıyla bir dönüm noktası yaşar hayatında. Belki de hep yapmak istediği, aman zaman bulamadığı, Türk dilleri kamusunu yazmak için bu felaketi bir fırsat olarak gördü. Ve 15 yıl boyunca adım adım dolaşarak birçok sıkıntıya katlanacağı yolculuğuna başladı. <gülüyor> Bu zorlu serüven onu ilk Türk bilgini, ilk ansiklopedist, Türk kurucusu, 11. yüzyılın Radlof'u ve Asya'nın hiç sönmeyen kandillerinden biri. Kendim, Türklerin en fasih konuşanlarından, en açık anlatanlarından, en doğru anlayanlarından, asıl ve nesepçe en ileri bulunanlarından, en iyi kargı kullanan savaşçılarından olduğum halde, Türklerin hemen hemen bütün illerini, obalarını, çöllerini karış karış gezip dolaştım. Türk'ün, Türkmen'in, Oğuz'un, Çiğil'in, Yaman'ın, Kırgız'ın dillerini, kafirlerini tamamen zihnime akşettim. Bu konuda o kadar ileri gittim ki her boyun lehçesi bende en mükemmel surette elde edilmiş oldu. İşte bu kitabımı bu kadar uzun inceleme ve araştırmadan sonra en süslü tarzda en beli bir üslup üzere yazdım. Bana sonsuz bir ün bitmez tükenmez bir azık olsun diye şu kitabımı tanrıya sığınarak Kitab-ı Divanı lügat Türk adını vererek Divan'ın yazılış hikayesi bize aynı zamanda dönemin siyasi kültürel iklimi hakkında da bir fikir verir. Fuat Köprülü'nün ifadesiyle Selçuklu istilası üzerine artık doğrudan doğruya Türk hakimiyeti altına giren İslam aleminde Türkçe'nin birdenbire pek mühim bir kıymet kazandığı Mahmut Kaşgari'nin Divan-ı Lügat-i Türk isimli eseri sayesinde tamamıyla anlaşılır. Türkçenin Arap dili kadar zengin olduğunu göstermek, Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapçayla koşu atları gibi yarış edebileceğini anlatmak istiyordu. Yine öyle bir şey yapmak istiyordu ki şimdiye kadar misali görülmemiş ve kimse tarafından vücuda getirilmemiş olsun. Son olarak da adı sonsuza kadar yaşasın. Bugün elimizde divanın orijinali ya da başka bir nüshası yok. Tek nüsha büyük olasılıkla Türkçebilmiyen hattat Şamlı Mehmet tarafından 1266'da Şam'da kopya edilmiş. Asya'nın bu muhteşem kandili bugün hala yanıyorsa, bunu belki de iki kişiye borçluyuz. Bunlardan biri İran asıllı Şamlı Mehmet, diğer ise 20. yüzyılın başlarında bir tesadüf sonucu eseri ele geçiren Ali Emiri Efendidir. Ali Bey yaprakları dağınen kulan kitabı Kilisli öğretmen Rıfat Bilgiye düzelttiirdi ve gördüğü herkese bu kitabın öneminden söz etti. Ziya Gökalp bu meşhur kitabı görmek için hem Ali Emiri Efendi'ye çok rica etmişse de ...ona bile göstermedi. Hatta kitaba zarar gelir düşüncesiyle... ...basılma fikrinden bile uzunca bir zaman uzak durdu. Bunun üzerine Ziya Gökalp'in ricasıyla... ...Talat Paşa devreye girdi... ...ve bu eşsiz eserin... Kilisli'nin nezaretinde basılması kaydıyla... ...Ali Emir'i ve kitabı vermeye razı oldu. Rıfat Bey, basılışına bizzat nezaret ettiği... ...bu eserin musahihliğini de yaptı. Öyle ki kitap batı aleminde... Divan-ı Türk'ün kilisli basımı diye anılacaktır. Daha sonra birçok tercüme girişimi olmuş, bu çalışmalardan bir kısmı daha basım aşamasına gelmeden, savaş yıllarının zorlukları yüzünden sona ermiştir. Nihayet Besim Atalay tarafından 1939'da birinci cildi, takip eden yıllarda diğer ciltlerinin çevirisi tamamlanarak, 1941 yılında bitirilmiş ve dört cilt olarak, Türk Dil Kurumu tarafından basılmıştır. Türk dilinin ilk anıtlarını diken iki kişiden biri Yusuf Has Hacip, diğeri Kaşgarlı Mahmut'tur. Her ikisi de Türk dilinin birliğinin şive ayrılıklarına rağmen yüzyıllarca sürmesinde büyük bir rol oynadılar. Divanı şöyle bir karıştırmak bile Kaşgarlı Mahmut'un yaptığı işin büyüklüğü hakkında bir fikir verir bize. Sözcükler arasında dolaşırken 11. yüzyıl bütün berraklığıyla gözlerimizin önüne serilir. Çerağın bin yıl öncesine aydınlatan ışığında, geniş bir coğrafyaya yayılan Türk boylarını görürüz. Kaygıları, kederleri, heyecanları, inanışları ve yaşama tarzlarıyla Kaşgarlı Mahmud'un kaleminden ete kemiğe bürün. Kanadında çelik olan tupulgan kuşu zamanın burnuna vurup bütün bir alemi biz 21. yüzyıl insanının tarafına geçirir. ''Han ve Hakan düğünleri için kurulan sofralar, hediye verilen ipekli kumaşlar, yüzde bulunan bene söylenen şiirler, altın varaklı külahlar, ip üzerinde oynayan cambazlar, ünlü bilginler, yere yakın uçan faydasız kuşlar üzerine gözlemler, tanıklıklar, kıssalar, hikayeler, sözleri. İşte şurada altın, gümüş, inci gibi değerli taşlarla süslenen bir gerdanlık, gerdek gecesi geline takılmak üzere. Bir müzisyen kopuzla bozkırı şenlendiriyor. Ay haleleniyor ve Türkler bunu uğur bilip seviniyorlar. Çünkü çok bekledikleri yağmur neredeyse gelmek üzeredir. Ozuk at bütün atları geçerek en önde gidiyor. Buğdaydan at sütünden içkiler hazırlanır. Genç kızlar altın tellerli ipek kumaşlar üzerine tasvirler yapıyorlar. Savaşçılar halklarını uyarmak için kulelerde büyük ateşler yapıyorlar. Hekimler ilaç, kamlar efsun yapıyor. Şu ve Alper Tunga rivayetleri dolaşıyor dillerde ve Kaşgarlı Mahmut bütün bunlara bizim adımıza tanıklık ediyor. Yıllarca birçok güçlüklere göğüs gerdin diye geçinip geçer çektiği sıkıntılara. Ama 11. yüzyıl coğrafyasında seyyah olmanın yabana atılmayacak kadar zorluğu ve tehlikeli bir serüven olduğunu tahmin etmek güç değil. İşte bu coğrafyayı tek eseriyle kucaklar Kaşgarlı Mahmut. Bu kuralı iyi belli. Bunu anla şeklinde düştüğü notlarla bazen bir öğretmen, bazen bir hikaye anlatıcısı, bazen bir şair, bir halk ekimi, bir ahir zaman bilgesi gibi ışığını, soluğunu, sesini düşürür üzerimize. 30. yüzyılda Pierre Larousse'un Avrupa'ya bir kütüphane hediye ettiğini söyler Cemil Meriç. Çünkü her büyük lügat gibi Larousse'un lügatı da yalnızca dili tespit etmiyor, aynı zamanda o çağın bilgilerini kucaklıyordu. Avrupa okuma yazmayı o kitaptan öğrenmişti. Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda yaptığı da budur. Çağını kucaklamak ve ilerlemek isteyenlere doğru yolu göstersin, yükselmek isteyenlere bir merdiven olsun diye dilin sicilini tutmaktır. ...divanda 7500 sözcüğün... ...Arapça karşılıkları yer alır. Kaşgarlı Mahmut... ...eğer yüzyıllar sonra... ...araştırmacıların... ...hayatı hakkında bu kadar kafa yoracağını bilseydi... ...muhakkak ki kendisi hakkında... ...daha çok not düşerdi. O... ...bütün bunlardan hiç habersiz... ...1072 yılında... ...64 yaşındayken Bağdat'a geldi... Belki eserini yazarken Bağdat kütüphanelerinden yararlandı. Dönemin aydınlarıyla konuştu, tartıştı. Sonunda eserini tam dört kez gözden geçirerek 1075 yılında tamamladı ve ilk nüshasını Abbasi halifesi Ebu'l Kasım Abdullah Mukted'i bin Emrillah'a parlak bir sunuşla takdim etti. Türk diline, lehçelerine, kültürüne, tarihine, mitolojisine, adet ve geleneklerine, tıbbi farmakolojiye, yer adlarına, spora ve yemek çeşitlerine kadar hemen her alanda muhatabını bilgilendiren bu muazzam lügatın, halifenin huzurunda son bulan hikayesi böyle. Sonra kitap elden ele, çağdan çağa dolaştı. Aslı kim bilir nerede? Ve nasıl kayboldu Belki Bağdat'taki Moğol istilasında Belki Şam'da Kim bilir Belki de İstanbul'da Bize ondan Türkçe bile bilmeyen Şamlı Mehmet'in kopyasını çıkardığı Bu değerli dil hazinesi kaldı Hüseyin oğlu Mahmut der ki Bu sekiz kitabın sonudur Öğüş alemlerin tanrısı içindir Kitap sonra kadar yayılsın, ebedi bir azık olarak kalsın, artık kitabımız burada bitsin.